Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efem dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi programımıza hadisi şerifle başlayacağız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Ve Cenab-ı Hak gününüzü, günlerinizi hayırlı, bereketli kılsın inşallah. Her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Safvan bin Süleymin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Dul kadın ve yoksul kimselerin geçimlerini üzerine alan bir Müslüman, Dul kadın ve yoksul kimselerin Geçimlerini üzerine alan bir Müslüman Allah yolunda Cihad eden mücahit gibi Yahut gündüzleri oruçlu Geceleri de ibadetle meşgul olan kimse gibidir Buyuruyor Efendimiz Burayı tekrar ediyorum Değerli dinleyiciler Dul kadın ve yoksul kimselerin Geçimlerini üzerine alan bir Müslüman Allah yolunda cihad eden mücahit gibi, yahut gündüzleri oruçlu, geceleri de ibadetle meşgul olan kimse gibidir buyuruyor. Bir diğer hadisi şerifte, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet eder, Hiç kimse silahla Müslüman kardeşine işarette bulunmasın, çünkü elindeki silahı, şeytanın çekmeyeceğini bilmez de cehennem çukurlarından birine yuvarlanı verir. Yani hislerine mağlup olup da kaza çıkarabilir buyuruyor. Bu konuda da bizim atasözü hükmüne gelmiş silahla şaka olmaz diye ifade var. Veya hani derler ya şeytan doldurur diye. Zaten gerçek atasözlerimizin ekseriyeti itibariyle çoğu ayetten ve hadisten mülhem ondan esinlenerek ortaya çıkmış ifadelerdir kıymetli dinleyiciler. Evet. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüz çok hisli, çok duygulu ve aynı zamanda çok uzaklarda geçen gerçek bir hayat hikayesi. Elena'nın hikayesi Bu sabah da diğer günlerden farksızdı. Yine bildik, yine ezansız. Böyle mi olurdu oysa memlekette sabahlar? Sarıca hafız fecir vakti kuşlardan evvel uyanır. Şerefeden bir ezan okurdu ki ılık harameyn rüzgarlara eserdi Akçapınar'ın üstünden. Ayakları kendiliğinden caminin yolunu tutar. Samimiyetleri yüzlerinde ak olmuş. İnsanlarla aynı safta ötelere kanatlanır. Memleketinin gül yüzlü insanlarıyla namazını eda eder ve evine dönerdi. Döndüğünde anacığı kahvaltısını hazırlamış olurdu. Ya şimdi soyduğu patatesi bıçağın altına koydu. Aynı ses yankılandı daracık mutfağın duvarlarında. Namazdan sonra Ahmet'le Veysel uyumuş, kahvaltı hazırlama işi ona kalmıştı. Bu sabahki duygularını tarif edemiyordu. Üzgün müydü yoksa endişeli mi? Neydi kendisini alıp götüren bilmiyordu. Yalnızca kızgın olmadığından emindi o kadar. Duygularını teşhis edememenin sıkıntısıyla, ikinci patatesi aldığı kesmeye başladı. Doğradıklarını ocağa koyarken, ''Hislerim belki de hasretimin farklı bir tezahürüdür.'' diyerek memleket hasretiyle bir iç çekti. Vatanından bu kadar uzakken insan iç çektikçe yalnızca ateşini arttırırmış. Onun da öyle oldu ama ''Olsun'' dedi içinden ''Olsun.'' Ardından kelimelerini değiştirdiği bir Anadolu türküsü döküldü dudaklarından. ''Bir can bir davayı severse üç aylık yolda ne var?'' Patatesler kızarıncaya kadar bu sözleri tekrarlayıp durdu. Pişirdiği patatesi iki yumurta kırdıktan sonra gidip arkadaşlarını uyandırdı. Kahvaltıya oturduklarında üçü de suskundu. Yalnızca çatal kaçık sesleri vardı. Mustafa'daki durgunluğu fark eden Veysel, ''Mustafa pek durgunsun bugün, hayırdır kardeşim?'' dedi. Mustafa konuşmaya pek niyetli görünmüyordu. ''Yok bir şey'' dedi. Bir sessizlik çöktü etrafa. Nedense biraz sonra Mustafa açıldı. Dün okula giderken saçı ağırmış, beli bükülmüş bir Rus kadınına rastladım. Bir elinde değnek, bir elinde poşetler zar zor yürüyordu. İki arkadaş dikkat kesilmişti Mustafa'ya. Ve Mustafa devam etti anlatmaya. Yanımdan geçtiğimde evladım bana biraz yardım eder misin dedi. Tereddütsüz ellerimi uzatıp poşetlerini aldım, gösterdiği istikamete doğru yola koyulduk. Az ilerideki parkta biraz dinlenelim evladım, çok yoruldum demesi üzerine parkta oturup konuşmaya başladık. Kadın, isminin Elena olduğunu söyledikten sonra oğlu ve gelininin kendisine çok kötü davrandığını, hatta pazara çıkıp bulaşık yıkamazsa kendisini evden atacaklarını, Kendisini yalnızca torunu Oleg'in sevdiğini uzun uzun anlattı. Ben de okumak için Türkiye'den geldiğimi söyledim. Bunun üzerine Elena teyze şaşırarak okumak için başka yer bulamadın mı evlat dedi. Gülerek sutba teyze dedim, kader dedim. Sohbetimiz koyulaştıkça kendisine Türkiye'den bahsetmemi istedi. Ben de dilimin döndüğünce anlattım. Bir ara yaşlılarınıza nasıl davranırsınız dedi. Ben de peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin içinizdeki yaşlılar olmasaydı bela ve musibetler üzerinize sağnak sağnak yağardı hadisi sebebiyle hadisi şerif sebebiyle ihtiyarlara saygılı davrandığımızı anlattım. Elena teyzenin tür dikkat dinlediğini görünce mukaddes kitabımızın ananıza babanıza uf bile demeyiniz. Allah'ım anne ve babam küçükken bana nasıl merhamet edip ettilerse, sen de onlara öyle merhamet et şeklinde dua etmemizi istediğini anlattım. Cennetin, anaların ayakları altında olduğu hadisinin yoğurduğu bir kültürle beslendiğimizi ve Allah'ın rızasının anne ve babalara iyi davranmakla kazanılacağına inandığımızı anlattım. Elena teyze büyük bir dikkatle dinliyordu. Sözüm burasında, ...buğulanmış gözlerini gözlerime dikti... ...suskun dudakları kıpırdadı... ...öteki alem mi dedi... ...öteki alem mi? Evet dedim... ...her gecenin ardında bir sabah... ...her kışın ardında bir bahar olduğu gibi... ...dünya hayatının ardında da ahiret vardır Elena teyze... ...annemizin karnını terk edip dünyaya geldik... ...dünyayı terk ettiğimizde de ahirete gideceğiz... ...orada sonsuza kadar yaşayacağız... ...cennete girenler için... Hiçbir dert olmayacak. Ne yaşlılık ve yaşlılığın meşakkatleri, ne de gelinleri ve dünyaya getirdikleri çocukları tarafından sevilmemenin ızdırabı. Elena teyze heyecanla "Bunu kim söylüyor?" dedi. "Bunu Hazreti Muhammed söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa söylüyor aleyhisselam. Hazreti Musa söylüyor aleyhisselam. Hazreti İbrahim söylüyor aleyhisselam gibi" Allah'ın gönderdiği binlerce peygamber ve bu peygamberlere iman etmiş alimler, veliler ve onun yolunda gidenler söylüyor dedim. Elena teyzenin heyecanı iyiden iyi arttı. Cennete girmek için ne yapmak gerekiyor dedi. Ben de şöyle dedim. Yalnızca bizi yaratan Allah'ın sevdiği bir hayat yaşayacağız. Onun için Allah'ın bizi neden yarattığını, öldükten sonra nereye gideceğimizi Verdiği sonsuz nimetler karşısında bizden ne istediğini insanlardan seçtiği peygamberlerle bildirmiş, peygamberler de hayatlarıyla insanlara örnek olmuştur. Allah'ın istediği hayat tarzı, peygamberlerin bize gösterdiği hayat tarzıdır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber ve yolunun da en mükemmel yol olduğunu anlatacaktım ki, Elena teyze nasıl Müslüman olabilirim dedi. Bir an yüzüne baktım... ...sonra şehadet getirerek dedim... ...bunun üzerine... ...Elena teyze bana birkaç kere... ...Keleme-i Şehadet'i tekrarlattı... ...ardından... ...kendisi de bozuk bir telaffuzla... ...şehadet getirdi... ...daha sonra birkaç kere beraber şehadet getirdik... ...Mustafa'nın sözleri... ...hıçkırıklarla kesintiye uğramıştı... ...arkadaşları Ahmet ve Veysel de... ...göz eşyalarına iştirak etti... ...bin gurbetin acısı... Milyon hasretin yangını Elena teyzenin Müslüman olması karşısında o kadar küçük kalıyordu ki. Ve Mustafa devam etti. Beraber kelime-i tekrarladıktan sonra Elena teyze iyiden iyiye artan bir heyecanla ''Müslüman olmak bu kadar kolay mı? Yani ben şimdi Müslüman oldum mu?'' diye sordu. Ben de her seferinde ''Evet'' diyordum. Sonra Elena teyze buralara gelişimizin hikmetini, Yumak yumak çözen sözleri kulaklarıma doldu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Rüyamın gerçek olmasına vesile oldun. On yıl önce şu anda yaşadıklarımızı ve Müslüman olduğumu rüyamda görmüştüm. Yine bir gözyaşı nöbetine tutuldu üç arkadaş. Mustafa konuşmasını sürdürüyordu. Kim bilir dünyanın birçok yerinde nice Elena teyzeler rüyalarını gerçekleştirecek... Kendilerine İslam'ı anlatacak insanları bekliyorlardır. Elena teyzenin sevincine diyecek yoktu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum evladım dedi. Çok sağ ol çok sağ ol dedi ve ayağa kalktı. Ben de onunla beraber ayağa kalkmıştım. Poşetleri almak istediğimde Elena teyze müsaade etmedi. Sen okuluna geç kalma evladım dedi. Ben kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kuş gibiyim dedi. Gerçekten yüzüne bir canlılık gelmişti. Poşetlerini eline aldıktan sonra beni unutma evladım beni ziyarete gel ben şu ışıkların karşısındaki apartmanda kalıyorum dedi. Bir iki adım adım attıktan sonra yine bana dönerek beni unutma tamam mı evladım ziyaretime gel mutlaka dedi ve ayrıldık. Üçü de kahvaltıyı unutmuştu adeta. Elena teyzenin hidayetiyle Allah Celle Celaluhu. Öyle bir ziyafet vermişti ki onlara, bu semavi sofrada gıdalandıktan sonra kahvaltıya iltifat eden mi olurdu? Ertesi gün onu ziyarete karar vererek sofradan kalktılar. Üçünün de içi kıpır kıpırdı. Beraber Elana teyzenin evine giderlerken adeta uçuyorlardı. Tarif edilen eve geldiklerinde Mustafa titrek ellerle zile dokundu. Biraz sonra sarışın, ...mavi gözlü bir Rus delikanlısı tarafından kapı açıldı. Gözleri kızarmış bu delikanlıya... ...Mustafa, Elena teyze evde mi acaba diye sordu. Adının Oleg olduğunu söyleyen delikanlının bakışları öne düştü. Dudakları titredi, ninem dün dedi devamını getiremedi. Nemli gözleri anlattı Elena teyzenin akıbetini anlatıyordu. Oleg devam etti. İki gün önce... Okuldan dönerken ninemle parkta karşılaştık. Elindeki yükleri alıp evin yolunu tuttuk. Karşıdan karşıya geçerken nineme araba çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırdık. Dün de öldü. Mustafa o günü yeniden düşündü. Elena teyzenin okuyacak başka yer bulamadın mı evladım sorusuna verdiği cevap dudaklarından döküldü. Sutba, kader... Oleg kim olduklarını sorduğunda Mustafa kendisini ve arkadaşlarını tanıttı. Bunun üzerine Oleg'in gözleri parladı. Demek Mustafa sizsiniz ha? Babaannemi hastaneye kaldırdığımızda sürekli isminizi tekrarlıyor ve hiç duymadığım ve anlamadığım şeyler sayıklıyordu. Söylediği o garip kelimelerden sonra her seferinde yüzünde bir tebessüm beliriyordu. Dün gece son defa o kelimeleri mırıldanarak hayata gözlerini yumdu. Üçü de donup kalmıştı. Bolek içeri gidip biraz sonra elinde bir kağıtla geri geldi. Kağıdı Mustafa'ya uzatarak, işte babaannemin ölmeden önce tekrar ettiği kelimeler dedi. Mustafa kağıdı alıp arkadaşlarına gösterdi. kağıtta kiril alfabesiyle şehadet cümlesinin, Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu kelimeleri vardı. Evet değerli dinleyiciler. Allah nereden kimi vesile yaparak kimin imanına vesile oluyor. Nasip olunca Rusya'da da olsa yaşlı bir ninemize de olsa demek ki nasip oluyor. Cenab-ı Hak vesile olanlara yardımını merhametini ...ve inayetini eksik etmesin diyoruz. <Gülüyor> dinleyiciler çok duygulu ve insanın gözlerini yaşartan bir gerçek hayat hikayesi her ne kadar yine bir daha ifade ediyorum birileri dünya üzerinde dünyanın yüzlerce bölgesinde, beldesinde ülkesinde Ülkemizin, dinimizin, peygamberimizin, Kur'an'ımızın Fahri bir temsilcisi ve mesajın kalplere ulaştırılması adına Sürdürülen bir hoşgörü ve diyalog hizmetine Ne derlerse desinler Nasıl düşünürlerse düşünsünler Ancak gerçek şu ki Dünyanın dört bir yanında nice Elana teyzeler, nice Mustafaları bekliyorlar, nice gençleri bekliyorlar, nice bacılarımızı, hanımlarımızı, kızlarımızı bekliyorlar imanın, Kur'an'ın mesajının kalplere ulaştırılması adına. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde ifade buyurduğu gibi, ...bir insanın imanına vesile olmak... ...üzerine güneşin doğup battığı... ...veya sahralar doğrusu... ...kızıl develerden... ...veya koyunlardan hayırlıdır... ...dediği gibi... ...hiçbir şey olmasa... ...sadece bir Elena teyzenin... ...hidayeti... ...bu işe değer mi? ...değer. Yani dünyada başka hiçbir imana... ...vesile olunma olmasa... ...ki geçtiğimiz programlarda anlatmıştım. Afrika'da Kongo Cumhuriyeti diye bir cumhuriyetin bir kabile reisinin Müslüman olmasıyla iki buçuk milyon insanın Müslüman olduğu gelen haberler arasında düşünebiliyor musunuz? Bu kadar imana vesile olmanın altında daha ne düşünülmesi gerekir ki Allah aşkına? Eğer bu kadar insanın imanına vesile olunuyorsa Rusudur Almanıdır İngilizidir Afrikalısıdır dünyanın dört bir tarafında Yakutistanından Kazakistanına kadar Sibirya'sından karga sekmez kuş uçmaz mekanlarına kadar binlerce insan milyonlarca insan imanla Kur'an'la Hazreti Muhammed Mustafa ile tanışıyorlarsa bu hoşgörü ve diyalog hizmetinin aleyhinde olanların alt tarafını bir düşünmek iktiza eder. Ben su izanına da girmek istemiyorum ama gerçek bir vakıada budur değerli dinleyiciler. Onun için hani Einstein diyor ya ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan zordur. Günümüzün mümininin en fazla muhtaç olduğu hadiselerden bir tanesi, meselelere ön yargılı bakma meselesi. Dünkü sohbetimden de hatırlarsınız, katiyen biz su izanına girmeden, insanların aleyhinde, insanların hatasını, kusurunu, ayıbını araştırmadan, bizler kendi hayat istikametimizi sağlamak zorundayız. Hani Üstad Hazretlerine Zübeyir Gündüzalp, onu da bir sabah programında sizlere anlatanın ifadesiyle anlatmaya çalışmıştım. Üstad Hazretlerine geliyor, diyor ki, Efendim diyor, Üstadım, akıbetimden endişe ediyorum. Bakın Zübeyir abi gibi birisi. Hatırlarsınız, Zübeyir Gündüzalp abinin son anlarını, nasıl yaşadığını nasıl zühd ve takva içerisinde bir hayat yaşadığını sizlerle beraber paylaşmıştım ve akibetinden endişe ediyorum diyor bu büyük insan Üstad Hazretleri ona diyor ki endişe etmek ne kelime akibetinden titremelisin diyor evet bizler evvel emirde başkalarının akibetinin ne olacağını başkalarının ne olacağını Araştırmak, onlarla uğraşmak şöyle dursun. Her insan kendi akıbetinden öncelikle Zübeyir abi gibi endişe etmeli. Sonrasında da üstadımız gibi titremeli. Acaba Allah'ım ben imanlı mı gideceğim, imansız mı endişesiyle tir tir titremeli değerli dinleyiciler. Ve bu noktadan da ne olursunuz? Hani... Üstad Hazretleri o enfes ifadesiyle o güzel misaliyle, örneğiyle nasıl ki bir binanın on penceresi olsa dokuzu kapalı veya kapısı kapalı olsa bir tanesi açık olsa siz o bir taneden girersiniz diyor. O binaya girmekse eğer derdiniz. Şimdi bir müminin, bir Müslümanın velev ki 5 tane kötü hasreti bile olsa, diğer 5 hasreti varsa, 9 kötü hasreti bile olsa bir iyi hasreti varsa o bir hasretinden onunla irtibata geçmek, onunla diyaloğa geçmek, onunla hemdem olmak ona o kap karanlık dünyasını aydınlatma adına Kur'an'ın mesajını duyurma ve o insan hakkında ön yargılı olmama. Maalesef en büyük problemlerimizden birisi de bu değerli dinleyiciler. Ön yargılı olma bizi mahvediyor. Mesela bu noktadan da üzerimize çok ciddi vazifeler düşüyor. Bir şahsı tanımıyoruz, tanımıyorsunuz. Başka birisinden o şahısla ilgili bazı menfi malumatlar size veriliyor. Siz daha o şahsı tanımadan, o şahsın gerçek hayatına vakıf olmadan, duyduklarınızla o şahsa karşı, bir ön yargılı insan haline geliyorsunuz. Bu, hem o ifadeleri söyleyen, hem de o ifadeleri duyarak ön yargılı olan insan tarafından, öyle bir vebal ki, öte tarafta nasıl hesap veririz bilemiyoruz. Bu noktadan, eğer birisi size, Birisinin aleyhine bir söz söyleyecekse, Arkadaş hani dün hatırlarsınız Üstad Hazretlerine gelip söylediklerinde, Ben bir şey bilmiyorum diyor ya, Ben bir şey bilmiyorum deyip o insanı savuşturun. Ve sonrasında da size o söylenen menfiliklerin tersine, O söylenilen şahısla ilgili daha güzel şeyler düşünmeye çalışın. Evet. Yine kalbin zümrüt tepelerinden birisinde sizinle bir dolaşmak istiyorum. Yakın tepesi. Kalbin zümrüt tepelerinden yakin tepesinde otağımızı kurup sizinle beraber bu yakın tepesinde bir beraber bu tepenin teferruatını gerekliliğini neler bize ifade etmek istediğini sizlerle beraber paylaşmak istiyorum yakin şekten şüpheden kurtulmak doğru sağlam ve kesinlerden kesin bir bilgiye hem de herhangi bir tereddüt ve kuşkuya düşmeyecek şekilde ulaşmak bütünleşmek demektir hani Hazreti Ali Efendimiz diyor ya radıyallahu anh Perdeyi gayb kalksa ...yakinim ziyadeleşmeyecek diyor. Yani ben Allah'a öyle inanmışım ki cennete cehenneme ahirete öyle inanmışım ki şu dünyadaki perde gözümüzün önünden kalksa onları ayan beyan görsem imanımda zerre artış olmayacak. Öyle bir inanç var. Öyle bir iman var. Öyle bir yakine ulaşmışım demek istiyor o büyük Seyyidina Hazreti Ali Efendimiz. Yerinde ikan, istikan ve teyakkun da diyeceğimiz yakın, marifet yolcusunun ruhani seyahatında erip zevk ettiği manevi bir makamdır. Aynı zamanda derece, mertebe, terakki ve inkişafa açık varlıklar için söz konusudur. Şimdi değerli dinleyiciler, maalesef şahit olduğumuz bazı, Vakalardan bir tanesini size arz edeyim. Vatandaş geliyor. Ya hocam işte ben namazımı da hiç aksatmıyorum. Orucumu da tutuyorum. E Allah kabul etsin zekatımı da veriyorum ama. E, e üzerimden belalar, musibetler, hastalıklar hiç eksik olmuyor. Yani ne demek bu? Yani bunun altında şu yatmaktadır bakın. Veya ben her şeyi yapmaya çalışıyorum ama işim bir türlü rast gitmiyor. İşin bir türlü rayına oturmadı. Veya bir öğrenci ise ben bakıyorum namazla niyazla alakası olmayan öğrenciler üniversiteyi kazanmış ben kazanamamışım. Memursa işte memurluk sınavına girmişse ben bakıyorum ipe sapa gelmez insanlar sınavı kazanmış memur olmuşlar ben daha boş geziyorum. Bunun altında ne var biliyor musunuz? Acaba bizim ibadet ettiğimiz bizim dua ettiğimiz o Zat-ı Zülcelal'de bir yani şüphe mi var manasına gelir bu başka bir şey değil işte yakin öyle bir inanma ki dünyalar başına devşirirse yıkılsa yer gökle bütünleşecek olsa arada ezilmeden La İlahe Muhammed Muhammeden Resulullah diyecek kadar imana sahip olma öyle ya Acaba Sahabe-i Kiram Hazretlerinin başına gelenler Hani biz Hazreti Bilal Efendimizin Yerinde olsaydık acaba ne olurdu halimiz Şam'da Onun türbesinin olduğu yere Bir grup otobüsle gitmiştik de indiğimde çok garip maalesef Orada bazı yerleri bazı Müslümanlar diyeyim ben, isim vermeyeyim. Altınla, altın suyuyla, öyle deptebeyle yaparken, Hazreti Bilal-ı Habeşi Hazretlerinin o türbesine girdiğimde bir gariplik hissettim. Garip, garip yaşamıştı. Türbesi de garip. Oturdum, beraber oturduk gittiğimiz abilerle. Bir Kur'an okudum, bir dua ettim. Acaba Hazreti Bilal'in yerinde olsaydık ne olurduk? Acaba Sümeyye'nin radiyallahu anh'ın yerinde olsaydık? Ne kadar muhtaçız Sümeyye ruhlu insanlara? Kendisine yapılan o kadar eza ve cefaya rağmen, o kadar işkenceye rağmen, Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin yüzüne tükürecek kadar cesaret sahibi Sümeyye'lere, Sümeyye ruhlarına ne kadar muhtaçız? Acaba Yasir ailesinin yerinde olsaydık ne olurdu halimiz? İşte yakın bakın yakın. Öyle bir inanma. Öyle bir inanma ki zerre miskal şüphe ve tereddütte yer vermeme. Değerli dinleyiciler bunlar çok önemli şeyler. İçinde Derece ve mertebelerin bulunmadığı, onun için inkişaf ve terakkinin bahis mevzu olmadığı ilmi ilahi için yakın katiyen söz konusu değildir. Bir kere ilahi isimler tevkifidir. Ve gaybın lisan-ı fasihi Hazreti Şari tarafından tabi kendisine verilen varidat ölçüsünde nelerden ibaret olduğu bildirilmiştir ama bunlar arasında ...yakine kaynaklık yapabilecek... ...mukin diye bir isme rastlanmamaktadır. Saniyen yakın ...şek, şüphe, tereddüt, şanından olan nesneler hakkında kullanılır. Zat-ı uluhiyet ise bunlardan münezzeh ve müberradır. Hakikat ehlince yakın ...iman esaslarını... ...ve bilhassa imanın kutbu azamını... ...aksine ihtimal vermeyecek şekilde bilmek... Kabullenmek, duyup hissetmek ve onun insan benliğiyle bütünleştiği irfan ufkuna ulaşmak demektir. Onu imanda delil ve bürhanları aşarak Latife-i Rabbaniye yoluyla gaypları müşahede, eşyanın perde arkasına murakabe ve sırları muhafaza şeklinde de tarif etmişlerdir. Ona bütün bilgi kaynaklarını, bütün müşahede, ve murakabe yollarını kullanarak varılan noktalar ötesi nokta ki o nokta bir yönüyle intiha diğer yönüyle de iktidar sayıl sayılır ve diğer yönüyle de iktidar sayılır demek zannederim daha uygun olur o noktaya ulaşan hakikat eri sık sık sonsuza yelken açar kalben miraca ruhen necm suresi 17. ayetin mealinde ne göz kaydı ne de haddi aştı ufkuna ulaşır. Par paryanın ilahi tecelliler kehkeşanları arasında seyahat eder ve ayetül kübra'yı heceleyecek lisan görüp duyacak sem basarla taltif edilir. Yani sonsuzluk yolcusunun kainat kitabını tekrar ber tekrar mütela Eşyayı tekrar ber tekrar hallac etmesi neticesinde, Büyük küçük her varlık üzerinde, Allah'a mahsus taklit kabul etmez, Sikke ve tuğraların ifade ettikleri manaları, Afakta ve enfüste, Müşahadesine takdim edilen ibret levhalarını seyrede ede, Ulaşılmaz perde arkası sırların inkişafına, Hayatını vahyin tılsımlı ve aydınlıklık ikliminde sürdüre sürdüre, insani güçle aşılamayan ve ihata edilemeyen Kenzi Mahfi'nin tenezül dalga boyuyla kalpte tecellisine ve bu kaynaklardan süzülüp gelen ışık dalgaları mahiyetindeki varidatı, göz, kulak ve diğer latifelere hem de hiç kırmadan, değiştirmeden aksettiren vicdan menşurunun işar ve işaretlerine aşina olması, duyup hissetmesi, zevk edip tatmasıdır ki ancak çok hususi manada Allah'a yakın olanların lütuflandırılacakları bir keyfiyettir. Yakinin en azı bile kalbi nurlarla dolduracak, tereddüt, sis ve dumanlarını silip süpürecek ve insanın iş dünyasında sevinç, itminan ve revhü reyhan esintileri meydana getirecek kadar güçlüdür. Hazreti Zünnun'un da dediği gibi yakın kalbi ebediyet arzusu ve sonsuzluk emeliyle coşturur. Bu yüksek duygu ise insanda züh düşüncesini uyarır ve geliştirir. Züh yamaçları hikmete açık düşünce kuşaklarıdır. Zühtle kanatlanıp hikmete ulaşan ruh benliğine akıbet mülahazasını perçinler ve hakim kılar. Ukba mülahazasıyla oturup kalkanlar ise Halk içinde olsalar dahi hep hakla beraberdirler. Yakinin başlangıcı perde aralanması berzahı, iki adım ötesi mükaşefe, kalbin ilahi tecellilerle doygunluğa ulaşıp, şüphe, tereddüt ve bütün kuşkulara kapanması ki, bu noktaya ulaşanlardan bazıları perde açılsa yakinim ziyadeleşmez demişlerdir. Eşyanın hakikatını, Renkler ve keyfiyetler üstü tüllendiği bu iklimden, iki soluk sonra da müşahede, Gözle görülmemişler, Kulakla işitilmemişler, Ve insan tasavvurlarını aşan, Mevhibeler aleminde seyahat ufkudur. Yakin, Mebde itibariyle kesbi, Münteha ve netice itibariyle de bedihi, Lütfi kesbi sözüyle, ehli sünnet imamlarının, eğilim ve eğilimdeki tasarruf dedikleri cüzi irade ve onun taallukunu kastediyorum ve mutlaka marifet vizelidir marifet bakış saviyesi isabetli nazar olup dupduru niyet ve salikin delillerle buluşup tanışmasına Allah ihsanının iktiran etmesiyle meydana gelir billurlaşır benliğin bütün derinliklerini aydınlatır derken Dört bir yandan insan ruhuna ışıklar yağmaya başlar. Varlığın her ufkunda peşi peşine şafaklar sökün eder. Meşriklerin yanında mağripler de ağırır ve istidadına göre her fert kendini ışıklarla muhat bir nokta gibi görür ruhunun derinliklerinde. Kesret dağdağısının silinip gittiğini müşahede eder ve her şeyin bir vahdet zemzemesi içinde zevke inkılap ettiğini duyar ve yaşar. Evet, yakin başlangıcı itibarıyla biraz tozlu dumanlı, dolayısıyla da huzursuzluk esintilerine açık geçer. Neticesi itibariyle tasavvurlar üstü bir huzurla iç içedir. Mebde ve müntehadaki bu farklılığı göremeyenler yakinde hatarat, huzurda tavattun, ...ve emniyet var olduğu... ...iltibasına düşmüşlerdir. Oysa ki... ...mesele tamamen... ...bir mebde ve müntaha meselesi. Hatarat ise... ...evet... ...burada bir hadisi şerif var. Tavattun ve emniyete gelince onlar... ...Allah'ın yakin seralarında yetiştirdiği... ...inayet turfanlarıdır. Bir kısım Kur'an ayetlerinde... ...işaret buyurulduğu gibi... ...yakin... ...tasavvuf erbabınca üç bölüm içinde mütalaa edilmiştir. Birincisi, ilmel yakın ki, apaçık delil ve bürhanların aydınlık dünyasında, o delil ve bürhanlar vesayasında, hedeflenilen hususlarla alakalı en sağlam inanç ve en kesin izana ulaşma keyfiyeti. İkincisi, aynel yakın ki, keşif, müşahade ve duyup hissetmenin ruha kazandırdığı engin, ve tarifler üstü marifete ulaşabilme hali üçüncüsü hakkal yakin ki perdesiz hailsiz aynı zamanda kemiyetsiz keyfiyetsiz ve tasavvurları aşan sırlı bir maiyeti ihraz masariyetidir bazıları bu masariyeti kulun benlik enaniyet ve nefis cihetiyle fena bulup zatı hakla kaim olması şeklinde de yorumlamışlardır bu üç hususu avamca şöyle bir misal ile anlatmak da mümkündür. Bir insanın ölmeden ölümü bilmesi ilmel yakın. Gözünden perdenin kaldırılıp canını almaya gelen melekleri görmesi, sekerat öncesi bir kısım metafizik hadiselere şahit olması aynel yakın. Ölümün kendine has keyfiyetini tadıp duyması da hakkal yakindir. Buna göre bir insanın ilmi istidlal yoluyla herhangi bir mevzuda elde ettiği kesin bilgiye ilmel yakın gözüyle kulağıyla ve diğer salim duygularıyla ulaştığı marifete ilmel yakın istidlal ve müşahade üstü ve doğrudan doğruya onun vicdanına gelen vicdanından fışkıran ve bütün zahir batın duygularının ufkunu saran irfana da hakkal yakın denir. Yakînın hususuyla de hakkal yakinin hakaiki mücerredeye tatbikine gelince yukarıdaki mülahazalarda da işaret edildiği gibi o tamamen hali, zevki bir meseledir ve bundan öte fazla bir şey söylemek de bizim boyumuzu aşar demiş büyüğümüz. Tabi men lem yezuk lem yarif derler ya görmeyen bilmez, tatmayan anlamaz bizler de kalplerimizdeki bu zümrüt tepeleri eğer müşahede edemezsek onları duyamazsak sezemezsek şu anlatılan ifadeleri anlatma anlamamız çok zor değerli dinleyiciler. Çünkü bu anlatan büyüğümüz öyle bir ufukta bunu hissetmiş bunu ifade etmiş ifade edilmiş ki hani sizin diyelim ki en yüksek neresi ağrı tepesi ağrı tepesine çıkan bir insan oradan gördüğü şeyleri anlatsa biz onun anlattığı kadarıyla anlarız ama biz eğer o ağrı tepesine çıkarsak onun anlattığı şeyleri daha iyi anlar biraz da kendi idrakimize göre o anlamı ufkunu değiştirebilir şekillendirebilir yönlendirebiliriz aynen bunun gibi Rabbim kalbimizin zümrüt tepelerine uruç etmeyi ve o tepelerden bize tarif eden büyüklerimizin ışıklarıyla fenerleriyle o tepeyi gerçekten aynen yakın ilmel yakın hakkal yakin müşahede etmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin diyoruz. Bir aradan sonra Aile İlmihali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. Hatır canda divane gönül Bedir-i mestetti, sul-i nakşetti Bedir-i mestetti, nakşetti Neyzen meşketti, mestane gönül Neyzen meşketti, mestane gönül Allah إلا oh Allah bu oh Allah bu Allah bu Allah Allah Aile ilmahali bölümünde Kadın ve Süs diye bir bölüm var. Deniliyor ki hanımlar kocalarının karşısına neden bakımlı çıkmalı? Bütün erkekler hanımlarının iyi giyinmelerini kendilerine cazip görünmelerini isterler. Buna dikkat etmeyen bakımsız kadın Erkeğini iyi giyinen bakımlı kadınların etkisine terk etmiş olur. Zihni kaymalar meydana gelir. Başlığıyla bir bölüm var. Ve sonra İlmihali yazan Ahmet Şahin hocamız başından geçen bir hadiseyi aktarıyor bize. Telefonun öbür ucundaki ses oldukça çekingen ve ürkekti. Sanki korkarak telefon ediyor hissini veriyordu. Rahatlatmak için önce ben konuştum. Biz her türlü soruya alışığız. Bu hayatın içinde birlikte yaşıyoruz. Mesela neyse rahatça anlatabilirsin. Ayıplama, suçlama gibi düşünceler bizim hayalimizden geçmez. Yanılmamışım. Rahatlamış insan sesi kulağıma gelmeye başladı. Özür dileyerek girdi konuya. Bu benim çok özel meselem. Belki de bunu size sormalıydım veya sormamalıydım. Ama kitaplarınızı, yazılarınızı okuyunca sizi bir sır ortağı gibi yakınımda hissettim. Şahsen görmesem de itimat hissi duymaya başladım. Siz de böyle sıcak karşılayınca yanılmadığımı anladım. Sizi telefon masrafına boğmayayım. Hemen meselenizi sorun isterseniz dedim. Diyor hocamız. Dükkanım zengin bir muhitte. Gelen müşteri bayanlar da giyim kuşamına dikkat eden bakımlı bayanlar. Onları görünce kendi kendime söyleniyorum. Keşke diyorum bizimki de kendine böyle iyi baksa. Giyim kuşamına dikkat etse. Akşam beni karşılarken mutfakta yemek kokularıyla kirlenmiş bakımsız giyimle karşılamasa. Eli yüzü karışık muhatap olmasa. Yani beni gördüklerime imrendirmese. O da derli toplu bakımlı bir giyimle tebessümlü bir bakışla muhatap olsa. Sizinki derli toplu giyinmiyor mu? Tebessümle karşılamıyor mu? Hayır, bizimki tam tesettürlü bir sık yönetim komutanı. Eyvah, hanımın tesettürünü mü terk etmesini isteyeceksiniz dedim yoksa. Hanımın tesettürünü mü terk etmesini isteyeceksiniz? Hayır, hayır, asla. Tesettürlü olmasını ben de istedim. Ama tesettürlü olmak, palyaço gibi giyinmek, sokağın tozunu toprağını süpürmek değildir herhalde. Öyle tesettürlü hanımlar görüyorum ki, Yakıştırıyorlar doğrusu. Hatta açıklar bile imreniyor. Ben de bu güzel giyimi benimseyebilirim diyebiliyorlar. Benim istediğim, Tesettürü terk etmesi değil, Tesettürüyle de güzel giyinmesi, Beni başkalarına imlendirmeyecek bir bakımlılık içinde, Güler yüzle muhatap olması, Asık suratla değil. Bence bunları karşı karşıya oturup, Sakince kendisine anlatmalıydınız. Anlatmaz olur muyum? Hem de defalarca anlattım. Bak hanım dedim. Ben bütün gün giyim kuşamına dikkat eden bakımlı bayanlara muhatap oluyorum. Onların cazip durumlarını seninle kıyaslıyorum. Sen hep sınıfta kalıyorsun. Sana duymam gereken ilgimi bu bakımsız halinle, asık suratınla zayıflatıyorsun. Beni yemek kokularıyla dolu, yıpranmış giyim ve asık suratla karşılama. ''Başkalarında gördüğüm bakımı ve tebessümü sende görmeliyim. Sende de görmeliyim. Aradığımı sende göremeyince kalbimde gönlümde kaymalar oluyor. Ben ise bunları günah biliyor, böyle kaymalara düşmek istemiyorum.'' ''Hanım bunları dinliyor mu?'' ''Dinliyor.'' dedi. ''Ne diyor bunlara karşı?'' ''Beni suçluyor. Sen hacca gitmeden önce böyle değildin. Haçtan sonra düzeleceğine daha da bozuldun. Utanman lazım artık.'' diyor. Gerçekten de haçtan sonra mı böyle oldun? Haçtan önce fakir muhitteydim. Perişan giyimli kimselerle muhatap oluyordum. Yoksul kimselerdi müşterilerim. Haçtan gelince dükkan değiştirdim. Şimdi bu muhitteyim. Peki bana ne diyorsun bu durumda? Senin yazılarının etkisi çok. Gazeteden kesiyor, toplantılarında okuyorlar. İyi güzel de ben ne diyeyim, ne yazayım? Onu söyleyin bana. Biliyorsunuz bütün erkekler, hanımlarının iyi giyinmelerini... Kendilerine cazip görünmelerini isterler. Buna dikkat etmeyen bakımsız kadın, erkeğini iyi giyen, bakımlı kadınların etkisine terk etmiş olur. Zihni kaymalar meydana gelir. Aynı dikkat erkekler için de söz konusu değil mi? Hanımlar da beylerinin iyi giyimli, bakımlı olmalarını istemezler mi? İsterler elbette. Onların da hakları var şüphesiz. Öyleyse iki taraf da kendilerine dikkat etmeli değil mi? Elbette ama. ''Tesettürlü hanımlar daha da dikkatle davranmalı, beylerinin dikkatini kendi üzerlerinde toplayacak, bakım ve temizliğe daha da önem vermeliler, tebessümü unutmamalılar. İşte bu konuda izah istiyorum sizden. Öyle bir izah nasıl yazılır şu anda bilemiyorum ama telefon konuşmamızı aynen aktarabilirim. Ben ona da razıyım, yeter ki erkeklerin nasıl düşündüğünü öğrenme imkanı bulsunlar. Ne dersiniz?'' Bu görüşlerin düşünülecek tarafı var mı? Yoksa Topyekün ret mi gerekir? Haçtan sonra bozulmuş mu Ubu bey? Değerli dinleyiciler maalesef Şimdi bu mevzuyu sizinle paylaşırken aklıma Allah gani gani rahmet eylesin diyelim Adil Hoca geldi Bir gün vaazında bu mevzuyu Tabi o halkın anlayacağı bir tarzda anlatıyor Mesela hiç unutmuyorum bu evlere hani bağışlayın bu at kafası, at nalı asıyorlar ya nazar değmesin diye onu da böyle gayet zaten anlattığı meseleleri halkın anlayacağı seviyede anlattığı için anlatılanlar zannediyorum zihninde insanın zihninden kolay kolay gitmiyor adam diyor asmış evin kapısına at nalını, at kafasını neymiş bu işte nazardan Kötülüklerden koruyacakmış Yahu diyor onu Sahibi ata ne kazandırdık o diyor Bir ömür boyu yük çekti diyor Sana ne kazandırsın diyor İşte bu meselede de aynı Kendi üslubuyla O rahmetli çok güzel ifade etti Hakikaten insan Şöyle akıl ve mantık çerçevesinde Düşünürse Bayanlara bakıyorsunuz Dışarı çıkarken aman ya Rabbi Öyle süslü öyle püslü Öyle giyimli öyle kuşamlı Tabii böyle süklüm püklüm, pesbenti şeylerle çıkmak değil ama yahu fakat dışarı giderken kime beğendireceksiniz? Kime beğendirmek istiyorsunuz? Kime güzel görünmek istiyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Eğer sen o giyimini, kuşamını, bakımını yapacaksan evde yap evinin erkeğine güzel görün. Bakın büyük kadınlardan... Maneviyat büyüklerinden bazı hanımlar telefonla konuşurlarken ağızlarına veya kapı arkasından konuşurlarken diyelim belki o dönemde telefon yoktu. Ağızlarına taş alır konuşurlarmış ki eğer karşıdaki erkek dinleyen erkekse aklından başka şeyler geçmesin diye. Şimdi bu bakımdan öncelikle şunu ifade etmek istiyorum dışarı çıkan bayanlara sesleniyorum. Süslenerek, püslenerek, o allı yeşilli, o güzel böyle dikkat çekici elbiseleri giyerek dışarı çıkan, kime beğendirmek, kimin dikkatini çekmek istiyor? Bu bir. İkincisi, tesettürlü hanfendilere sesleniyorum. Bazen tesettür demek, böyle pespenti, pespaye, böyle şeyler giymek demek değil. Ancak ...çok dikkat çekici şeyler giymek de tesettüre sıtır. Tesettür, o kadının kadınlık haliyle başka erkekleri etkilememesi, kendini setretmesi ve o şekilde örtünmesi manasına gelir. Ama tabi bu da ayrı bir şey ama bakıyorsun vatandaşın başında bir başörtüsü var, e, üstü şişane altı tophane misali... Altta kot pantolon, üstte tişört, üstte de başörtü. Aman ya ya. Buna perhiz, buna tuşu diyesi geliyor insanın. Yani bu noktadan değerli dinleyiciler, eğer biz erkeksek bir bayanla evlenmişsek, bayansak da bir erkekle evlenmişsek bizim için helal olan helalimiz hanımımız veya beyimizdir. Ne yaparsak ona karşı yapmamız iktiza eder. Ancak bazen bizim programlarımızda da, program sonunda telefonla arayan seyircilerimizde de biz şahit oluyoruz. E, beyim başkalarıyla görüşüyor zannediyorum. Onun kuşkusu içerisindeyim. Ben de diyorum ki, önce bir kendi kendini bir muhasebe et. Eğer ki sen evde, mutfak elbisesiyle, bulaşıklı, kirli, paslı, saç baş dağınık böyle bir halde, biraz da böyle çocukla, Kavga yapmış, gürültü yapmış, ona kızmış. Daha adamcağız akşam eve girer girmez. Söyleyin babana seni, yeter artık senden çektiğim falan diye. Bir zılgıtla kocanı karşılamışsan, eh o beyin de bulunduğu çevre ortamı, iş ortamıyla, hep böyle süslü püslü, güzel, giyimli kuşamlı bayanlarla muhatap oluyorsa, bunu ben erkekler için de söylüyorum tabii, insan önce kendi nefsine, dönüp acaba ben hangi hususta hata yaptım yapmam gereken şeyi yapmadım da benim beyimi ve eşimi başkalarına özendirir hale geldim diye zannediyorum insan bir muhasebe ederse herhalde istikamet yolunu bulmuş olur zannediyorum bu noktadan bu konuda bir daha dikkatli olmak lazım evet bir mevzu daha sizinle paylaşacaktım ama vakte baktım vaktimin sınırları dolmuş. Yarın Allah nasip ederse hanımlar güzelleşmek için harcama yapabilirler mi diye bir bölüm var. Bunu da meraklanırsanız diye söylüyorum ama hani bazen bakıyorum ben güzelleşmek için ne böyle yüzler gerdiriliyor ne cilt böyle ameliyatlar yapılıyor falan fakat insan ne kadar masraf ederse etsin ne kadar genç kalırsa kalmaya çalışsın mezardaki böcekler kurtlar neticede insan cesedini parçalayacak ve bizim çok önem verdiğimiz çok masraf ettiğimiz bir sivilcenin dahi olmasına tahammül etmediğimiz cesedimiz orada çürüyüp gidecek onun için Üstad Hazretleri faniyim fani olan istemem diyor ya eğer bakiye müteveccih olan Allah besbaki heves diyen, Allah'ın kendisine elbise olarak verdiği o vücuda sadece bir emanet nazarıyla bakar, onun ötesinde daha fazla bir şey düşünmez zannediyorum. İnşallah yarın bu bölümü sizlerle paylaşacağız diyorum. Ve bir şiirimiz ve duamız var değerli dinleyiciler. İnşallah... Cenab-ı Hak bir sonraki sabahın bereketinde tekrar bizleri buluşturması ümidi ve niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor ve Rabbimin sizleri korktuklarınıza düçar etmemesini, umduklarınızdan da mahrum etmemesini diliyorum. Gönlünüzden sevgi, muhabbet, yüzünüzden tebessüm, tebessüm eksik olmasını inşallah Dudaklarınızdan dualarınız ve o yapmış olduğunuz dualarınızı Rabbim kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz ve şiirimize geçiyoruz değerli dinleyiciler. Bu şiiri inancından, davasından, mefkuresinden dolayı ülkesinden, vatanından, yurdundan, ailesinden uzak olan bütün gurbetçilere ifade etmek istiyorum ve Hani diyor ya öz vatanında garipsin öz vatanında parya diyor ya işte kendi vatanında inancından duygu ve düşüncesinden dolayı haklarından mahrum edilen garip kalan bütün gariplere ifade etmek istiyorum ve bu şiiri bütün inananlara hediye etmek ...duygu ve düşüncesiyle arz etmek istiyorum. Sen gurbette... ...biz sılada... ...elim sana ulaşmıyor... ...ak ellerin öpem ama... ...ağzın dilin ulaşmıyor... ...utandık insan önünde... Yerin var Mevla yanında Mevlid-i Zişan gününde Gülüm sana ulaşmıyor Yanar yine bağrım başım Hiç dinmiyor ki telaşım Senin için aktı yaşım Selim sana ulaşmıyor Gülşenleri gül eyledik Gönülleri yol eyledik Korukulları bal eyledik Balım sana ulaşmıyor Bu yola canım veririm Her gece düşte görürüm Açtığın ufka yürürüm Yolum sana ulaşmıyor Peteğimde balım sensin Hakkı anan dilim sensin, gülşenimde gülüm sensin, dalım sana ulaşmıyor. Sen gurbette sıla derken, çektiklerim çile derken, sana güle güle derken halim sana ulaşmıyor. Bir sözü diğerine engel olmadan kainattaki bütün varlıklarla aynı anda ayrı ayrı konuşan hiçbir dua diğerine mani olmadan ve hiçbirini diğer ile karıştırmadan bütün dualara birden cevap veren ve ısrarla isteyenlerin ısrarı kendisini asla usandırmayan yüceler yücesi Rabbimiz'e Kainatın serileri adedince hamd ve şükür bize rehberlik yaparak Cenab-ı Mevla'ya nasıl şükretmemiz ve ne şekilde dua etmemiz gerektiğini öğreten şükür kahramanı dua sultanı efendimize onun kıymetler üstü aile halkına ve güzide arkadaşlarına selatü selam ediyor. Her zaman yüz sürdüğümüz kapının önünde içimizi dökmek üzere bir kere daha tazimle eğiliyoruz. Rabbimiz tevfikinle bizi sevip hoşnut olduğun güzellikleri işlemeye muvaffak kıl. Düşüp düşüp kalkan bu mücrim kullarını günah bataklığında boğulmaktan siyanet buyur. Buyur da senin payeler üstü dostluğuna erelim. Nimetlerin de üzerimize sağanak sağanak yağdır. Rahmeti her zaman gazabının önünde yüce Rabbimiz. Biz aciz kullarını erişilemez ve asla nüfuz edilemez hıfzınla muhafazan altına al. Bizi koruyup kolla. Kolla ki senin kapı kullarını hiçbir zaman zayi etmeyeceğin hakkındaki kanaatımız tamdır. Ey merhameti sonsuz yüce Rabbimiz. Sen bizi altından kalkamayacağımız işlerle mükellef tutma. Her ne kadar bunu istemeye yüzümüz olmasa da sen her zaman bizimle ol. Ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakma. Dualarımıza icabet buyur. Ümitlerimizi boşa çıkarma. Sana rücu yollarını kolaylaştır. Ve tövbelerimizi kabul buyur. Bizi haybet. Ve hüsrana uğrayan bir kısım zavallılar olarak geri çevirme Rabbimiz. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashabı güzüğününe selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz.